Herkese merhaba. Açık Rad Radyo 94.9'da e, hemzemindesiniz. Ben Rauf Kösemen. Yayın masamızda Ferra Kabil var. Canlı yayındayız. Konuğumuz Leyla Tekbulut. Bütün çocuklar bizim derneğinden. E, derneğin kurucusu. E, şimdi Leyla Hanım'la e, bir derneğin neler yapabileceği, nasıl kurulduğu, e, ne kadar zamanda ne işler yaptığı üzerine konuşacağız. Aslında genç bir dernekten söz ediyoruz. 2015 e, kuruluşlu. Öncesi var elbette onun hikayesini şimdi dinleyeceğiz hı hı. Önce bir hoş geldiniz diyorum Leyla Hanım'a Hoş bulduk e, 2015 Eylül ayından beri herhalde Üzerine en çok konuştuğum konu bu dernek olduğu halde Şu anda heyecanlıyım Açık Radyo'nun heyecanı herhalde Biz bizeyiz canlı yayında dinleyicilerimizle evet, sadece evet, evet. Şimdi e, iki yıl önce hakikaten Eylül 2015'te hikaye başladı Yani bu derneğin hikayesi iki yıl önce başladı ee, bir telefon konuşmasıyla yani şu anda keşke beni dinliyorsa Batman'da e, Doktor Burhan Tekin e, aradım. Öğrenciliği sırasında İstanbul'da tanıdığım çok değerli bir e, gencimiz memleketine döndü e, tıp fakültesini bitirdikten sonra. Burhan'ı aradım ya Burhan bir şeyler yapalım okullar açılıyor bir çocuklara bir şeyler yardımlar yapalım falan derken tamam Leyla abla dedi. E, sonra on dakika sonra aradı. Bizim burada mahalledeki okula başlayan, okula başlayan çocuklara yardım yapalım dedim. Ah dedim şahane haber. Kaç çocuk dedim? 200 çocuk başlıyor dedi. Yani şimdi 200 çocuk başlıyor. Ben öyle bir şey hayal etmemiştim. Ne bileyim 50-60 çocuğa bir şeyler paketleyip göndereceğim diye düşünüyorum. Peki dedim tabii. Ondan sonra da yakın çevreme bir çağrı yaptım. Küçük bir çağrı. Arkadaşlar ben Batman'a malzeme göndereceğim. Destek olmak isteyen var mı? Dan biz bugün buraya geldik yani şu anda hakikaten e, bütün çocuklar bizim derneğinin yüzlerce destekçisi var. Bütün çocuklar bizim derneği artık 60 üyeli, 6 çalışma komisyonu olan işte Türkiye'nin e, 30 iline, 4 bir yanındaki 30 ilindeki e, ulaşabildiğimiz okullara e, düzenli yardım gönderen... ...eğitim çalışmaları yapan... ...hatta Milli Eğitim Müdürlüğü ile... E, ...protokollü olarak eğitim çalışmaları yapan... ...bir derneğe dönüştü iki yıl içinde. E, biz biraz bu hikayeleri... E, ...özellikle öne çıkartmak istiyoruz. Yani e, çünkü pek çok dinleyicimiz... ...pek çok insan... ...ben ne yapabilirim yalnız başıma... E, ...istiyorum ama işte... ...şu e, derneğe ya da şu vakfa... ...şu organizasyona gittim... ...işte biraz çalıştım... E, bir, bir takım şeyler yaptım ama daha fazlasını nasıl yaparım e, diye düşünüyor. E, o yüzden böyle örneklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani yapabiliyorsunuz kesinlikle, hakikaten. Kesinlikle. E, muhtemelen Eylül 2015'te daha dernek yoktu değil mi? Dernek Bu olay ondan sonra kuruldu. Tabii tabii dernek 2015 bir aralığında resmen tescilli olarak kuruldu. O arada işte biz büyüdük, insanlar eklendi, ben de katılayım diyenler oldu falan. Sonunda zaten bir derneği kurmanız için yedi kurucu üye gerekiyor. İlk anda bir yönetim kurulu olabilmeniz için 16 resmi üyeniz olması gerekiyor falan. Bunlar ama arkasından geliyor. Bence en önemli şey bir kere bir, şey, bir işe inanarak başlamak. Yani bu dernek olmasaydı da galiba ben bunu bir, şey, bir şekilde sürdürecektim bu yardımları. Ama tabii ki bu kadar kapsamlı, bu kadar güçlü, bu kadar insanın bir araya geldiği nedeniyle geldiği noktaya gelemezdi tek başıma olsaydım. Ama başlamak için bir kere çok inanan ve çok umut eden bir insan galiba şart. Evet. evet. Bir şey can suyu verebilmek ve için. Ve bence bu suyu. da herkes olabilir. Yani... ...bu inancı herkes içinde yaşatabilir, bu umudu herkes duyabilir. Çünkü sadece şikayet etmek, bir şeyler yapılmadığını söylemek... ...olan bitenden dünyada ya da ülkende acı çekiyor pozisyonda durmak... ...sanki insana yakışan bir şey değil gibi geliyor bana. Şimdi böyle söyleyince sanki bir hayırseverin ben çocuklar için bir şey yapacağım... Ee... Dediği yani bundan ibaret olan bir dernek gibi anlaşılıyor ama şimdi derneğin e, manifestal bir şeyi de var evet. çocukları evet. kapsayan eğitim mutluluk sağlıklı gelişim evet. e, diye bir üçleme evet. var e, bu çerçevede çocuklara yönelik e, evet. şeyler üretiyor projeler üretiyor. Biraz aslında projelere girmiş hı hı. olalım ben böyle Bence başlamışken. De. Ee, bir kere eğitimi desteklemek için öncelikle hakikaten çocukları ve öğretmenleri desteklemek gerekiyor. Yani bugün mesela şöyle bir mesaj alabiliyoruz biz öğretmenlerden. Sınıfta bir tane kalem var ve dönerek kullandırıyorum diyebiliyor bir öğretmen bize. Ha, o zaman demek ki biz herkesin yazabildiği bir kalemi gönderdiğimiz zaman bize bu çok küçük gibi geliyor. Naif bir şey gibi geliyor ama o kalem gittiği yerde o kadar güçlü bir silaha dönüşüyor ki orada eğitimi hareketlendiriyor. Ee, bu ihtiyaçları gidermekle başlıyoruz. Mesela şimdi okullar açılacak. Eylül'de biz yani acayip <gülüyor> kırtasiye göndereceğiz. Şu anda başladık çalışmalara. Yani... Geçen yıl beş bine yakın çocuğa gönderdik ondan önceki yıl 2500'de bin kalmıştık böyle katlanarak çoğalıyor ama şimdi önümde sayılar var görüyorsunuz zaten. Türkiye'deki devlet okulları, okul öncesi eğitim veren e, okullarda toplam 1 milyon 200 bin okul öncesi öğrenci var. İlk okullar, birinci kademe'de 5 milyon 400 bin öğrenci var. Orta okullarda 4 milyon 900 bin öğrenci var. Yani biz çok büyük bir ülkeyiz. E, bu oranda da çok ihtiyaç sahibi insan var. E, bir de ekonomik zorluklar var. var. Bunu yadsıyamayız. Yani. Ee, çok yani yoksul bir ülkeyiz bir yandan da o zaman demek ki mümkün olduğu kadar ulaşmamız gerekiyor bir kere malzeme yönünden Ondan sonra iklim şartları zor bir ülkeyiz çocuk sayısı çok fazla yani e, hele doğudaki okullarda e, köylerde şehirlerde e, hiçbir şekilde kontrol yok 8 9 10 11 çocuk olan aileler var ama bu e, Orta Anadolu'da hatta batıda hiç ummadığınız Ege illerinde de böyle durumlar var. Bir kere bu çocukların bir şekilde kışa hazırlanmaları gerekiyor. Kışlık giysilerini e, sağlamanız gerekiyor. Bunlar çok temel yani ihtiyaçları gidermek konusu var. Ondan sonra da bizim çok önem verdiğimiz bir konu var... E, Ok, ...hiçbir okulda kütüphanesiz e, yani kütüphanesiz okul kalmasın istiyoruz. Tabii bu sadece bütün çocuklar bizim derneğin tek başına yapabileceği bir şey değil. Keşke bir seferberlik yapsak ve yüzlerce, binlerce okulu kütüphaneleştirebilsek... ...yani kütüphane kazandırabilsek. Biz geçen yıl anca sadece dört tane okulu kütüphane, yani kütüphane kazandırabildik okula. Ama binlerce... ...kitabı olmayan okula kitap gönderdik. O başka. Ama e, hani şeyle... Bir kütüphane, kütüphane formuyla. Olarak formuyla önce dört okula yapabildik. Bu de tabii on tane yapalım. Ama ihtiyaç çok daha fazla. Ben e, sitedeki haritaya bakıyorum. Bu arada siteyi daha sonra da tekrar anacağız ama... E, ...söylemiş olayım adresi dinleyicilerimiz için. Bütün çocuklarbizim.org yani bütün çocuklar bizimi mi Türkçe Hı, evet. karakterlerden arındırarak evet. yazıyorsunuz. Ork belirtici. Ee, bir harita var derneğin e, proje yaptığı e, evet. illeri gösteren. E, aslında çok yaygın bir harita. Evet. E, Doğu ve Güneydoğu e, daha kesintisiz bir şekilde... ...arada başka iller olmaksızın neredeyse tamamını kapışlayacak şekilde yer almış. Ama Orta Anadolu'da e, İç-Ege'de, Ege'de, İç-Ege'de... İç Ege'de, ...yine İç Marmara'da, İstanbul Taşrası'nda falan evet, da projeler evet. yürütülüyor. Çünkü evet. hani yoksulluk veya eğitime erişim hadi mutluluğa erişim o mutluluk üzerine de konuşacağız. <gülüyor> meselesi memleketin sadece gelişmiş sayılan şey gelişmemiş sayılan yerleriyle sınırlı değil. Yani evet, çok gelişmiş evet. İstanbul'un taşrası aslında çok da eee Orta Anadolu'dan ya da Güneydoğu'dan çok farklı Kesinlikle olmuyor öyle. yani evet, büyük oranda. Evet. evet. Ee, Zaten şöyle bir şey söyleyeyim O haritada hani güneydoğu doğu kesintisiz görünüyor ama Siz bunu batıda İstanbul'da bir yerde yaptığınız zaman Sayılar çok daha büyük aslında Evet. Çünkü ya... orada evet okullar yani on çocuklu okul var mesela Ama İstanbul'da on çocuklu bir okul yok tabii ki Evet. evet. Ee, bu e, şey meselesi üzerine Mutluluk meselesi hı hı. üzerine bir şeyler söylemek istiyorum Şimdi sağlıklı gelişim ve eğitim Bu üçlemeden e, hı hı. ikisi aslında daha nesnel e, kriterlerle ölçülebilir. Hı hı. Yani şu kadar çocuğun e, hastalığının tedavisi sağlandı veya işte üşümesini engellemek üzere kışlık giysi verildi derseniz orada sağlıklı gelişme ile ilgili veri verebiliyorsunuz. Hı hı. Eğitim de öyle bir şey. Ama mutluluğun yani, ...sosyolojik endeksleri dışında... ...bir endeksi yok aslında... ...bunu e, şeye yerleştirmek... ...yani çocukların mutluluğunu da... E, gide, e, ...ortaya şey yapabilecek... ...destekleyebilecek projeler yapma... ...yerleştirmek ilginç geldi bana... ...biraz ondan söz edelim mi? Mutluluk deyince... ...neyi anlıyor bizim bütün çocuklar... Bizim yani, ...yani yüzü gözü gülen... ...çocuktan bahsediyoruz biz... ...şimdi biz genelde toplumumuza bakarsak... E, ...yani sokaklarda değil mi... ...yürüdüğümüz zaman... ...pek güler yüzü bir topluluk görmüyoruz. Yani insanların yüzü gerçekten genellikle asık. Gülmüyor, <gülüyor> birbirlerine de gülmüyorlar. Fakat bunu çocuk popülasyonuna çevirdiğiniz zaman... ...bir çocuğu güldürebilmeniz çok daha kolay olabiliyor. Ee, o, ve ben şeye inanıyorum. Yani o çocuk çocukken güldüğü zaman... ...belki onu yetişkinliğine taşıyabilir diye düşünüyorum. Bir arkadaşım bir örnek vermişti. Silivri'nin köyüne biz... ...yani çocuk yaşındayken yardımsever bir grup geliyor ve kırtasiye malzemesi dağıtıyor. Benim arkadaşıma da düşüyor bir paket. Paketin içinden bir kokulu silgi çıkıyor. Bana dedi ki ben o kokulu silginin kokusunu hiç unutmadım. Şimdi bunu söyleyen insan benden daha ileri yaşta bir insan... Bu kokulu silgiyi bence bir duyuralım çocuklara yani bir yerlerde kalsın hafızalarında onlar için birilerinin bir şey düşündüğünü bilsinler. Yani bizim toplumumuzda çocuklarla ilgili aldığımız haberlerin çoğunda ya onlara yapılan zulüm duyuyoruz, taciz duyuyoruz, açlık duyuyoruz, anne ya da baba terki duyuyoruz. Yani tamam bun, bunların hiçbirini karşılayacak ölçüde değil benim söylediğim şeyler ama biz de mutluluk örneklerini yaratalım diyorum o anlamda yani aslında çok iddialı bir laf da onun altını doldurmak biraz zor olacak tabii ki ama şunu söyleyeyim sağlığa girmiyoruz Hı. sağlık konusuna girmiyoruz bu konuda çok ...deneyimli ve özellikle çalışan e, kuruluşlar var. Biz sağlıkla hiç ilgilenmiyoruz. Ama çocuğu korumak açısından bizim için tabii sağlıklı olması açısından... ...yani mevsimlik Hı. giysisini sağlamak da e, iyi bir şey yani. Evet bir e, sürdürülebilirlik evet, sağlayabilmek evet. için. E, ortak dostumuz Metin Solmaz'ın güzel bir lafı var. Aslında öyle bir anekdot e, gibi bir şey. Diyor ki bizim memleketin insanları e, dün gece kedisi olmuş gibi dolaşıyorlar. Ölmüş gibi dolaşıyorlar sokakta diyor. Yüzlerindeki evet, ifade evet. böyle diyor. Evet. İşte kedisi ölmüş gibi dolaşmayan yığınlar <gülüyor> yaratabilmenin e, yollarından bir tanesi sivil toplumda evet, e, çalışmak. Evet. E, biraz projelerden söz edelim. E, şu anda galiba e, kapanışını yaptınız ama devamı gelecek mi gelmeyecek mi çevre eğitimi veriyorsunuz. Ha, o ilginç evet, bir proje yani evet. e, sadece çocukların gelişimi için değil evet. memleketin gelişimi için de gerekli evet, ona, olan şey. Evet ona çok önem veriyoruz çünkü hakikaten e, çevre derken e, bütün dünyanın kaynaklarını korumaktan bahsediyoruz. Bu Eğitimde bunun üzerinde çok fazla durulmuyor aslında. Zannediyorum müfredatta var ama belki vakit kalmıyordur. Biz özellikle bununla ilgilenmek istiyoruz. Yani çöpün çöp olmadığını, toprağın sadece üzerine basılan, geçilen bir şey olmadığını, suyun sadece akıtılıp boşa gidecek bir şey olmadığını anlatmak istiyoruz çocuklara. Bir pilot proje yaptık. ...geçen yıl Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde... Evet memleketi. Evet. <gülüyor> yani Gölpazarı değil de Bilecik memleketi. Bilecik, çok güzel bir proje oldu. Hatta onu şimdi devamını getireceğiz. Orada çünkü çocuklarda oldukça güzel bir farkındalık yaratıldı. Son gittiğimiz gün dördüncü sınıflar bize... ...bütün bir eğitimde anlattığımız şeyleri oyunlaştırarak e, geri verdiler. Biz tabii <gülüyor> böyle gözlerimizi dolarak izliyoruz. Bu kadar mı çabuk diyoruz? Yani siz bu çocuklara bir anlatıyorsunuz, onlar da size bir anlatıyor. Hemen e, geri döndüler bize. Şimdi onun için Göğpazarı'na gene gideceğiz. Güzel bir projeyle, gene e, beş haftalık bir projeyle. Orayı sevdik, onlar da bizi sevdi. Çocuklar bağlandılar, devamını istiyorlar. E, bu sefer de onlara mekanı tanıtmak... Mekan derken yaşadıkları mekan nasıl bir mekanda aslında yaşamak isterler onu sorgulatmak çünkü bu çocukların burada da çok ciddi bir e, sorunla biz karşılaştık Pazara gittiğimiz zaman çocukların çoğu e, köy okullarından taşınıyordu 32 köy okulundan taşınıyordu taşımalı 80, eğitim taşımalı fakat şuna dikkatimiz çekildi ki çocuklar hep büyük anne büyük babalarla yalnız başlarına köylerde kalıyorlar. Çünkü anne babalar çalışmak üzere şehire gitmişler. Yani köylerde yaşayan çocuklar da aslında ailenin ekonomik olarak katkı sağlayamayacak kesimi olduğu için köylerde bırakılmışlar yaşlılarla birlikte. Bunlar ilkokul birinci kademe oldukları için hiçbir yani çırak olmazlar. Bir şey tutamazlar, paket taşıyamazlar. Onun için köyde bırakılmışlar ve çok kötü şartlarda yaşıyorlar. Böyle de bir yaraya bastık biz farkında olmadan bunu gördük. O işte bu sene gene gideceğiz aynı ilçeye. Bu arada tabii bu şimdi yanlış anlaşılmasın. Bütün çocuklar bizim derneği bir ekolojik bilgi barındıran, onu üreten bir dernek değil. Bunu işbirlikleriyle yapıyor deyip evet. o kısmını anlatmak üzere size. Evet gerçekten bence. öyle. Mesela o projede Buğday Derneği ile çalıştık son haftasında. Şimdi önümüzdeki e, aylarda işte ya da Eylül ayında belki başlayacağız tekrar ikinci projeye gene bir e, inisiyatifle birlikte çalışacağız bu konuları dert edinmiş inisiyatifle şehir planlamacılarıyla Hı, çalışacağız. Mekan evet kentsel mekan üzerine nasıl bir mekanda yaşamak isterdiniz e, sorusunu sorup canlandırtacağız kendilerini. Çünkü şu anda onlara sorgusuz sualsiz bir mekan sunulmuş. Özellikle de anne babanın da olmadığı bir mekan verilmiş çocuklara. Biraz onları sor sorgulatacağız çocuklara. Ee, çok, ben sivil toplumun, yani üçüncü sektörün Türkiye'de daha çok bebek olduğunu düşünüyorum. Yapılacak çok iş var. Herkese iş var. Yani insanlar ilgi alanlarına göre o kadar çok faydalı olabilirler ki ben ne yapabilirim ki diye düşünmeyip Ki'yi kaldırmak lazım ben ne yapabilirim diye düşünüp ondan sonra birilerine eklenebilir kendileri yola çıkabilirler bizim gibi daha pek çok dernek var onlara hakikaten kapı açabilecek ortak projeler üretebilecekleri ee, Sıçramalı bir soru sorayım tamam. ee, Derneğin bir günü nasıl geçiyor? Ortalama hmm. ya da e, şöyle söyleyeyim hani durağan zamanında bir gün nasıl geçiyor hareketli zamanında nasıl geçiyor? Çünkü her zaman aynı tempo olmuyor. E, tabii olmuyordur. tabii durağan zamanda gün oluyor hiç kimse derneğin kapısından bile girmiyor olabiliyor. Ama hareketli zamanımızda şimdi beş 6 tane çalışma komisyonumuz var. Çok aktif çalışan bir burs komisyonumuz var. Biz e, geçen yıl... E, ...destekçilerimizin isteğiyle burs vermeye başladık. Onlar biz size güveniyoruz, sizin aracılığınıza burs vermek istiyoruz deyince... ...biz bu e, bursiyerlerle destekçileri buluşturmaya karar verdik. 55 bursiyerimiz oldu çok kısa bir zamanda ve bunların çoğunluğu kız öğrenci. Açıkçası destekçiler de böyle düşünüyor. Biraz kız öğrenciler konusunda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kızları daha çok destekliyoruz. Ee, ...başarı ön şartımız... ...başarılı öğrencileri destekliyoruz... ...çoğunluğu da tıp fakültesi öğrencisi... ...şu anda bizim e, bursiyerlerimiz... Evet, ...çoğunluğu evet. öyle ama bu yıl... E, ...bir grup e, lise öğrencisi... ...başarılı lise öğrencisini... ...destekleyeceğiz Anadolu Liselerinden... ...bir bu var mesela onlar... E, çalış, ...bu komisyon çalıştığı zaman... E, ...bursiyerler geliyor... ...adaylar geliyor, küçük olanlar... ...anne babalarıyla geliyor, mülakatlar oluyor... ...bir günümüz böyle oluyor... ...kitap üzerine çok çalışıyoruz... E, ...bütün işte... ...kitaplar kargolanıyor... ...seçiliyor, yayın evlerinden kargolar geliyor... Bir, ...bu oluyor... ...bir de kışın tabii... E, daha taş e, giyecek e, oluyor ki... O, ...en zor zamanımız o galiba... <gülüyor> ...paketleniyor, gönderiliyor... E, ...giyecek paketleme meselesinde de bir şeyiniz vardı... ...yani... E... Her çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılayacak evet, bir evet. seti gönderiyorsunuz. Evet abi. onu şimdi hani bir yere bot gönderdik öbürüne mont gönderelim falan pek yapmıyoruz. Biz genellikle bizim portföyümüzü eklenen okullara sürdürüyoruz yardımı. Yani bir çocuk ilkokul birde de alıyor, ikide de alıyor, üçte de, dörtte de. Ee, bir, bir şey daha yapıyoruz okullarda okullara gönderirken çocukların arasında ayrım yapmıyoruz Çünkü bu çocukların arasında hakikaten montunu botunu alabilecek çocuklar oluyor Ama düşünün ki ilkokul birinci kademede çalışıyoruz ee, ne varlıklıyı anlatabilirsiniz ona o montun neden verilmediğini, ne varlıksızı anlatabilirsiniz neden ona verildiğini. Dolayısıyla hiç ayrım yapmıyoruz, bütün okula birden gönderiyoruz. Düşünüyoruz ki yani varlıklı olan daha az yer, yarın öbür gün bir başkasına <gülüyor> verir onu falan. <gülüyor> Evet. ...yani çocuklar açısından... ...bakıldığında da son derece şey gözüküyor... Yani. Aa, ...çok mutlu oluyorlar... Evet. Biz, de, ...biz de şundan mutlu oluyoruz... ...mesela önceden göndermişsiniz malzemeleri... ...ve o gün, bir gün o okula... Bir ...eğitime bir şeye gidiyorsunuz... ...bir bakıyorsunuz askılarda... ...bizim dağıttığımız montlar böyle bir örnek... ...dağıtılmış <gülüyor> şey... ...asılmış küçük küçük rengarenk şeyler... ...şeyi çok söylüyorlar bize insanlar... ...ya bunları bir örnek vermeyin de... ...işte bu çocuklar... ...kendilerini kötü hissetmesin... O konuda da rahatlatayım. Bu çocuklar daha çok küçükler ve bir örnek giymekten acayip zevk alıyorlar. Yani ondan da herkesin haberi olsun. Herkes ille de o kırmızıyı giymek istiyor yani. <gülüyor> bir de kitap ve okuma kültürü üzerine çalışıyorsunuz. O, yazarlarla yani... beraber çalışıyoruz ha, tam, o konuda. Tam orası evet. önemli biraz orayı açalım. Çünkü öyle herhangi bir kitap göndermiyorsunuz. Onu biliyorum hayır yani. hayır yazarlarla çalışıyoruz. Hatta şimdi e, önümüzdeki yaptı da bir projemiz var. Yine yazarlarla birlikte yapacağız. Ee, okullara e, yani öğrencileri direkt e, TÜYAP e, fuar alanına getirip yazarlarla buluşturup Hatta bazı performanslar, atölye çalışmaları birlikte yapacağız ee, Hayatlarında ilk defa tabii yazar gören çocuklar oluyor Çok da mutlu oluyorlar Ellerinden imzalı kitaplar alıyorlar ee, Bu kitapları sonradan dernek mutlaka kendisi alarak veriyor Çocuklara bir satın alma şeyi hiçbir zaman sunmuyoruz seçeneği Eğer bir yazarla tanışıyorsa o yazarla hem konuşma fırsatı oluyor, hem de onun kitabını biz armağan ediyoruz. Böyle prensiplerimiz var. Bir seçki var yani kitap seçimi. Var, var, evet, evet. Ee, danışmanlarımız var yazarlardan, yani e, ünlü çocuk edebiyatı yazarlarından mesela Tulün Kozikolu, Şirsel Taş. Onlar bizim kitap edebiyatı konu, çocuk edebiyatı konusunda danışmanlarımız e, çok iyi biliyorlar bu işi. Birlikte çalışıyoruz, güzel çalışıyoruz. E, kütüphane kurma meselesi dedim böyle. E, kütüphanede Milli Eğitimin bir onayladığı kitaplar Hı, listesi evet. var e, Onların içinde kalmak zorundasınız gönderdiğiniz zaman e, Oradan evet öyle onları gönderiyoruz tabii e, Şimdi tekrar e, mail adre, şey, web adresini söylüyorum Bütün çocuklar bizim.org Budun diye yazılıyor yani e, Türkçe karakterle yazıyorsunuz e-mail adresi de ya destek vermek isteyen ya da iletişim kurmak isteyenler için info et. Evet şey de olabilir. E, bütün çocuklar bizim at gmail.com ama şey, web sitesine girerlerse orada iletişim şeyi var. Evet, kutusu form. var oradan devam edebilirler. E, Facebook'ta varız aktif bir şekilde. Facebook'ta iki sayfamız var. Bütün çocuklar bizim derneği ve bütün çocuklar bizim olarak. Biri grup galiba, biri, biri sayfa. Biri grup, biri sayfa. Evet, oradan güncel olarak hep takip edebilirler. Ee, o zaman yeni projeler için e, destek istemek istediğimiz yeni proje var mı? Onlardan Kesinlikle biraz söz edelim var. ve destek Kesinlikle yapalım. Kesinlikle var. Ee, bir kere e, 55 çocuğu keşke artırabilsek çok talep geliyor. Şimdi hele burs lisi, için, burs için. Evet. evet. Yani burs için bize başvurursanız, destekçi olursanız çok çok mutlu oluruz. Ne kadar çok destekçimiz olursa, biz o kadar çok çocuğa ulaşacağız. Ee, sakınca var mı söylemekle? Ne kadarlık sakınca yok. Yıllık öğrencilerine 200 e, Türk lirası e, üniversite ayda, üniversiteye 300 lira veriyoruz. E, tıp öğrencilerinde gene bir ayrım yapıyoruz, 400 lira veriyoruz ayda ve Yaz aylarında da kesmiyoruz bunu Çünkü e, Keşke yaz aylarında o paralar Çocukların cebinde kalsa e, Genellikle herhalde ailelere destek gidiyor Ama kitap alsa Sinemaya gitse e, Ne bileyim biz öğrenciyken Mesela bizim harçlıklarımız Festivale gitmeye falan yeterdi. Şimdi o kadar pahalı ki onun için festival demiyorum. Gerçi bugün onu hatırladım. Rahmetli Aydın Gün bizimle şey yapardı. Kapılarını açardı öğrencilere ve otururduk yerlerde evet. izlerdik. Şimdi onlar bitti. Ama gene de kesmiyoruz ki yaz aylarında da hobilerini harcayabilsinler çocuklar. Yani 12 ay boyunca bunu istiyoruz. E, miktar hiç önemli değil. Bizim mesela emekli destekçilerimiz var, ayda 20 lira gönderiyorlar. Ama düşünün ki bunlar 10 tanesi bir araya geldiği zaman bir çocuğun bursu karşılanıyor. Evet. E, programın sonuna geldik. E, bir herhalde bir dakikamız falan var. E, bu şeyin dışında şu an burs programınızın dışında bir de önünüzde birkaç tane başka etkinlikler olacak. Yani çeşitli şeylere katılıyorsunuz. TÜYAP kitap fuarı bunlardan biri. Kasım'da sizi orada bulabilirler. Kasım'da oradayız. Evet. Bir birkaç sanat etkinliğine katılacaksınız. Sinopale'ye katılacağız Eylül ayında. Eylül evet, ayında. Evet. E, o zaman bütün çocuklar bizim derneğine yolu açık olsun diyoruz. Çok e, teşekkür ederiz. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Evet desteğimiz sizinle Sağ olun e, Açık Radyo 94.9'da hemzemindeydik Ben Rauf Kösemen e, vardı Mikrofon başında vardım e, Yayın masamızda da Ferhat Kabil var Çok teşekkür ediyoruz Leyla Tekbulut'a kalın Ben teşekkür ederim Hemzemin